Merhaba, hoş geldiniz. Cumartesi saat 14 oldu yine Sarıoğlu mikrofon başında biliyorum müthiş bir trafik var dediniz ki içinizden radyo, coğrafikaya bunlar bu trafikte yetişemezler ama öyle bir yetiştik ki cross town traffic diyerek Hendrix'le başladık bugün ne yapacağız bendeniz tek tabanca olarak bugün mikrofon başındayım çünkü sevgili ortağım kardeşim Kaan Aybu da kendisi bir gezgin olduğu için yine kendisinden haber alamadık ve yok oldu ama yalnız değilim çok güzel çok orijinal bir konu. Burada tekrar bizlerle sevgili Erdal Ötügen. Peki Erdal Ötügen kim? Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı kendisi. Bugün karavan konuşacağız, yol konuşacağız. Yollara, stüdyoda duraraktan yollara çıkacağız. Efendim hoş geldiniz sevgili Nasıl? Erdal Bey. Buraya geldiniz, bize gurur verdiniz. Çok sağ olun. nasılsınız bulduk, Teşekkür ederim, sağ olun. Çok iyi gözüküyorsunuz. Sağ olun, teşekkür ederim. <gülüyor> bu cumartesi, bu sıcaktı bu trafikte buraya geldiniz. Çok sağ olun. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Kamp ve Karavan Federasyonu'nun başkanı titri çok havalı. Peki bu havalı titrele ne yapar Erdal Öpügen? Birazcık bahseder misiniz? Ee, kelimeyi ikiye bölerseniz, cümleyi ikiye bölerseniz kamp ve karavan kısmını ayırın. O tamam. benim hayatım. Federasyon da işte diğer uğraştığımız hobilerimiz. Güzelmiş. Peki ne yapıyor şimdi kamp ve karavan federasyonunda neler oluyor, neler dönüyor? Şimdi e, kamp ve karavan federasyonu şu anda 7 e, tane kamp ve karavan derneğinin oluşumundan meydana gelmiştir. Güzel Şimdi bu dernekler genellikle kendileri e, demin bahsettiğiniz o geziler, organizasyonlar, işte turlar, hı hı. E, yurt dışı, yurt dışı e, bunlarla ilgileniyorlar. Çok güzel. Biz federasyon olarak e, kampçıların ve e, bu camianın bu üreticisi olabilir, kamp yeri sahipleri olabilir. Bunların problemlerinin giderilebilmesi için resmi makamlarla boğuşuyoruz. Güzel. Yani bir nevi aslında bir menajerlik hizmeti gibi çalışıyorsunuz. Söyleyebilir miyiz bunu? Bu kamp ve e, karavan... ...hobisi diyelim ya da bu artık hobinin ötesi bu bir lifestyle diyeceğiz artık buna. Bununla ilgili yaşayan insanların sistemli olan entegrasyonunu sağlıyorsunuz. Hani konaklama yerleri olur, araçların teminatı, bakımları vesaireleri veya bu insanlara teknik bilgiler olur. Doğru değil mi? bunları bir şekilde yardım ediyorsunuz. Şimdi bu dediklerinizi birkaç koldan yapıyoruz. Hı hı. Bu gezi ve organizasyonlar kısmı bahsettiğim gibi dernekler yürütürken hı hı. bizler kendi web sayfamızda, form ortamlarımızda... Bu arkadaşlarımızla hem gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerin bilgisini, hı hı. hem araçlarıyla ilgili teknik konuları, Güzel. hem kamp yerleriyle ilgili gerek koordinatları, gerek kampların kalitesiyle ilgili bilgiler, hı hı. İşte gidecekleri yerlerdeki, kalacakları, konaklayacakları yerler, feribot düzenleri, işte bunlarla ilgili detay, detay, detay, detay. Evet, kendi formlarımızda hem bizim bilgilerimiz hem yurt dışındaki karavancı arkadaşlarımızın bilgilerini hı hı. paylaşıp onlara bir rehberlik yapmaya çalışıyoruz. Bu işin karavancılar boyutundaki kısmı. Güzel. Bunun dışında bir de kamp sahiplerimiz var, bir de hmm. üreticilerimiz var, kiralı karavan şirketlerimiz var. Şimdi bunlar şu ana kadar maalesef çok fazla bir araya gelemediler ama işte onları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Hmm. Onlarla ilgili problemleri, karavancıların ve üreticilerin sorunlarını hmm. resmi makamlar nezdinde gündeme getirip problemlerin, problemlerin çözümü konusunda... Bir takım uğraşlar veriyoruz, raporlar hazırlıyoruz. Hı hı. Eğer ihtiyaç duyulursa, bilgilerimize başvurlarsa, onlara bu konudaki bilgi ve tecrübelerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Çalışmalarımız bu konuda devam ediyor. Harikasınız. Peki biraz bir forumdan forumlardan bahsettiniz. Hazır şimdi Rock FM'deyken, o forumları burada paylaşalım ki insanlar da hani şimdi yeni tanışıyorlardır belki. Ee, sizle ama belki bu e, hayat e, tarzını yaşamaya karar vermişlerdir. Hangi forumlar? internet sitelerini, Facebook adresinizi, Twitter adreslerinizi hatırlatır mısınız? Şimdi bizim e, e... Gezen Bilir e, adı altında bir form var. Çok meşhur bir form orada. Ben bu biliyorum form, ama size şimdi ben de zarf atıyorum hafif. Bu form biliyorsunuz hı. doğa sporlarıyla ilgili bir hı hı. dernektir zaten kendileri. Bu e, kapsam içinde işte dağcılık, fotoğrafçılık, mağaracılık, işte kaya tırmanışları, kampçılık, karavancılık. Evet. Bununla ilgili yaklaşık 10-12 tane değişik başlıklar altında hı hı. konular var. Bu zaten bir form ortamı. Bu form ortamında biz e, karavan bölümü altında kendimize... Sadece karavancıların ihtiyaçlarının bilgilerini donatacak bilgileri aktarmaya çalışıyoruz ama formun diğer üyeleri de kendi bünyelerindeki bu karavancılık ilgisinden dolayı yavaş yavaş bizim bölüme doğru akmaya Hı -hı. başladılar. Süpermiş. O zaman gezenbilir.com adresinden sizlere... Bu bizim forum ortamımızdaki forum ortamı. bir de bizim UKKF, Ulusal Kamp Karavan Federasyonu.org diye hı hı. bir sitemiz var. Bu da daha ziyade forum olmayıp bilgileri paylaştığımız, Bilgiler teknik bilgileri paylaştığımız. Aynen. ...gezdiğimiz, federasyon olarak yaptığımız gezileri ve resimleri paylaştığımız Hı -hı. bir başka web sayfamız var. Aynen. Şu anda web sayfamın ufak bir problem var. Onu gidermeye çalışıyoruz. Farkındayız şu <gülüyor> an. <gülüyor> Önümde açık diyecektim. Açılamadığı için o cümleyi sarf edemedim. Peki küçük bir müzik arası verelim isterseniz. Biz de bir küçük nefes almış olalım. Bugün genelde hareketli şarkılar çalacağız. Çünkü yerinde durmayı sevmeyen bir konuğumuz var. Karavanla biniyor, her yeri geziyor ve bizleri de tecrübelerinden... E, ...faydalanmamız için yardımcı oluyor. O yüzden hep hareket eden şarkılar çalacağız. Bu illa hareketli şarkı demek değil. Mesela Moving çalacağız. Şimdi Supergrass'tan ardından... ...94.5 Rock FM'de... ...Radyo Geografika devam edecek. Bir ayrılmıyorsunuz. <gülüyor> aklına dondurma geliyorsa bizdensin. Biz Genç Rüksellere kahve dünyasında ikinci dondurma hediye. Dondurma yaz 2278'e yolla. Detaylar gencrusel.com'da. Benim benim Türkiye'nin en büyük spor mağazası Decathlon'a yaz geldi. Decathlon mağazaları ve decathlon.com.tr'de maske şnorkel palet seti sadece 39.90 TL. Decathlon herkes için spor, spor için her şey. Kampanyanın babası Gold'da. Windows 8 işletim sistemli Asus X550 Notebook 1699 lira. Gold, hesaplı teknoloji. Erkeklere özel bir koku ve cildinizde serinlik. Boğaziçi Tıraş Kolonyası. Aşkı tarif eder misiniz? Aşk futbol topu gibidir. Bütün erkekler peşinde koşar. Yakalayan da kıymetini bilmez tekmeye atar. Aşkın tarifi mi? Şimdi buradan o dönüşü yapın. Bir 60 metre sonra şel sahanızda kalacak. Aşk tam orada. Anlamadım. Daha açık tarif edeyim. Şimdi aşk yani anında şahane kazançla Şelklub Smartcard'lar çok daha kolay biriktirip kazanıp harcıyorlar. Çok daha kolay biriktir kazan harca En güzel aşk Şelklub Smartcard'da Deniz kenarında binlerce senelik bir uygarlık ve kültür şehrinin antik kalıntıları arasında gezinip eski Datça sokaklarında taş evleri keşfetmeye, kendinizi masmavi tertemiz bir denizin serin sularına bırakıp akşam sizin için özenle hazırlanmış açık büfe bir ziyafete ne dersiniz? Hotel Mare Datça. Telefon 0252 712 32 11 www.hotelmare.com.tr babalarımızdan daha iyi yol gösterebilir ki. Bize her zaman en doğru yolu gösteren babalarımıza saygılarımızla. Teknoza. Kızlar bir gömlek aldım. İnanılmaz güzel. Hem de 11 lira. Ya ben de bir çanta aldım 11 liraya. Aşırı iyi. <gülüyor> o da bir şey mi? 11 liraya festival turu aldım ben. Uçak, otel hepsi dahil. Ne? Ne? 20 Haziran'a kadar ne11.com'a üye ol. Avrupa'nın en iyi müzik festivali Exit'e sadece 11 liraya gitme şansını yakala. Üstelik bu fiyata gidiş dönüş uçak bileti ve konaklama dahil. Hadi durma. Tıkla ne11.com'a. Detaylar ne11.com'da. ne11.com Budur. Reklamlar bitti. Rock 94.5'te bir kısa müzik arasından sonra tekrar beraberiz Moving Supergrass'ten dinledik bugün hareket eden şarkılar çalacağız önümüzde Claptonlar, Cold Playlar, AC/DC'ler, Van Zantlar gözüküyor müthiş güzel bir playlist hazırladık yine sizlerle ama asıl güzellik karşımızda. Yaptığımız sevgili Erda Bey'le yaptığımız sohbetten kaynaklanacak. Radyolarını yeni açmış olan Radyo Geografika dinleyicileri için bugün neden bahsediyoruz? Bugün karavan kültüründen bahsediyoruz. Doğru mudur efendim? Doğru. Biraz önce sizden birazcık bahsettik. E, web sitenizden bahsettik ve tabii ki de neden bahsettik? Neler yapıyorsunuz? İnsanlara, karavan kültürünü yaşamak isteyen insanlara nasıl yardımcı oluyorsunuz? Onlardan bahsettik. Peki şimdi işim birazcık... E, teknik kısımlarına gelelim ve ne dersiniz? Mesela benim şöyle çıkardığım bir soru vardı. Çok mu hızlı teknik detayları görüyorum bilmiyorum ama ben bu mevzuları çok seviyorum. Ya yani beni tanıyan tanır. Otomobiller, motosikletler, uçaklar, hopperler, gemiler falan filan olduğu zaman ben ben çok heyecanlanıyorum, seviyorum. Şimdi şöyle bir e, sorun vardı benim aklımda. Benim bildiğim hani iki tane vardır ama bir aracımızın arkasına takıyoruz. Gidiyoruz karavanımızı bir de kendinden karavan olan araçlar, taşıtlar var. Siz bunu muhtemelen daha fazla açabileceksiniz. Soruda şu olacak. Karavan tipleri nelerdir? Hangi karavan kimler için uygundur? Şimdi demin sizin söylediğiniz iki grubu. Ben gene ikiye böleyim önce. Bir tane siz Aynen. bahsettiğiniz çekme karavan dediğimiz bir herhangi bir araçta çekilen hı hı. romork tabir ettiğimiz çekme karavanlar. Bunlar kendi arasında bir sınıf. Bunların da içinde işte. Boyutlarına göre, dingil sayısına göre, şekline göre değişik hmm. tipleri vardır. E, teardrop dediğimiz e, bir tipi vardır. E, uzun 8 metrelik tipleri vardır. İşte 4,5-5 metrelik orta boy tipleri vardır. Bu çekme karavan grubu. Tamam. Bir de motokaravan grubu vardır. Motokaravan grubu kendi arasında 3-4 kategori ayrılır. Bunlardan bir tanesi bizim <gülüyor> en basiti camper dediğimiz. Hmm. E, ticari işte bizim PSA grubu dediğimiz ticari araçların dış kısmını değiştirmeden van, minibüs hmm. o tip kamyonetlerin... Dışına hiç dokunmadan içini dekor ederek işte mutfağıyla, hmm. duşuyla, tuvaletiyle, işte buzdolabıyla, ocağıyla... İçini dekor ederek dışına hiç dokunmadan Bir minibüs alıyoruz yani içini mi değiştiriyoruz? İçine de koltukları atıyoruz. Atıyorsunuz. İçini boşaltıyorsunuz ya da Süper. bir van alıyorsunuz içi boş olarak. Ha tamam Uzun. öyle alıyorum. Önce bir izolasyonu yapıyorsunuz. Güzel. Ondan sonra için işte cam yerlerini açıyorsunuz. Onları hazırlıyorsunuz. Hı -hı. İşte bundan sonra e, yaşam mahalline geçiyorsunuz. İzolasyona değinmek istem. İzolasyonu yapıyoruz derken normal halinde bırakmıyoruz. Bir modifiye yapıyoruz o zaman bu aracı Şimdi e, biliyorsunuz araçlar saç dolayısıyla saç, aynen. güneşin altında bıraktığımız zaman içlerinde herhalde yaşanmayacak bir hale evet. gelir. O yüzden e, aracın dış kabiniyle içindeki karkası arasına e, ısıyı edecek izolasyon, i̇zolasyon malzemeleri konu. tamamen çeviriyorsunuz ki aracınız Hı -hı. çünkü çoğu zaman güneşte kalmak zorundasınız e, zaten isteyerek güneşte kalacaksınız çünkü üstüne güneş paneli koyacaksınız enerji için güneşe ihtiyacınız var. Mesela ten koyacaksınız uyduyu görebilmek için mecbur dışarı çıkacaksınız e, doğru, ve evet. güneşte kalmak zorunda Hı -hı. kalacaksınız o yüzden de izolasyonunuzun çok iyi olması lazım yoksa içerisinde sauna gibi evet. bir yer olur. <gülüyor> o, <gülüyor> Hoş olmaz. Evet. E, İzorasyon yaptıktan sonra e, arzunuzda uygun yerlere cam açıyorsunuz. Hı -hı. E, arka tarafa küçük camlar. işte Mutfak tarafında sürgülü kapı tarafında istiyorsanız cam. Oturma grubu tarafına cam. Hı -hı. Dış aksesuar kısmını hallediyorsunuz. Ondan sonra içine gidiyorsunuz. İçine... İyi bir marangoz ya da eğer elinizden iş geliyorsa, atölyeniz varsa bizzat kendiniz içine arzu ettiğiniz şekilde oturma grubunu, yatak grubunu, işte yemek bosası grubunu, hı hı. mutfak grubunu yerleştiriyorsunuz. İçine işte evlenizi, duşunuzu, işte buzdolabınızı, soğutucunuzu, ısıtıcınızı içine arzu ettiğiniz şekilde yerleştiriyorsunuz ama tabii arzu ettiğiniz şekilde dediğiniz zaman, e, dış e, ölçülerin sınırlı olduğu için e, çok da fazla. Doldurmuyoruz e, içeriği. Doldursanız bile çok <gülüyor> da fazla doldurma imkanı yok. Çünkü alan sınırlı. Belli zaten. Evet. O alana, e, alanı en ekonomik şekilde kullanılacak şekilde dizaynınızı yapıyorsunuz. Bu evet. bizim camper dediğimiz tür araçlarımız. Hı -hı. Şimdi bir başka tür daha var. Alkovenli dediğimiz, alkov dediğimiz tiplerimiz var. Bunlar şoför kabini üzerinde yatak olan Oo. ve e, tamamen e, kabini, e, şase üzerine, e, şoför kabini ve şase üzerine İstediğiniz bir kabin dizayn ettiğiniz, alko alkovenle tip dediğimiz hı hı. bir karavan grubu. Bunların tabii kendiniz dizayn ettiğiniz için boyutları, en boyu, yüksekliği hı hı. arzunuza göre değişebilir. İçi daha geniş, daha ferahtır. İçine koyacağınız yatak grupları, oturma grupları hı hı. daha fazla sayıda olabilir. Bu biraz daha... E, ...konfor ve biraz daha karavan, e, da yaşamaya arzu eden insanlar için daha uygun bir ha, daha yaşam. karavan. Aha. Çünkü alan büyüyor. ne bakarsanız bakın, boyunu 4,5-5 metreye kadar çıkartabiliyorsunuz. Oo. Enini 2,30'lara kadar çıkartabiliyorsunuz. Aha. Yükseklik 2,20'leri 2,30'lara kadar çıkabiliyor. Oo. Yani çok ferah bir yaşam alam alıyor. Bir de yine aynı tip e, üstüne yaptığınız karavanlarda şoför üstüne... E, yatak koymuyorsunuz. Bizim Integra dediğimiz tip, e, sportif dediğimiz gene e, arzunuza uygun boyutlar ebatları yaptınız. Fakat şoför üstünde yatak olmayan hmm. sportif var. Hmm. Bu da bir başka modeli. Gene bir başka modelimiz daha var. Bizim integral tip dediğimiz modelimiz. Hmm. Bu artık e, aracı tamamen kendi arzunuza göre dizayn hmm. ettiğiniz, Bunu custom, siz, build ya. E, custom build ama bunu siz artık kendi başınıza yapma şansınız pek yok. Çünkü aracı fabrikadan alırken bir motor, bir şase bir de direksiyon. Veriyorlar bu şekilde size. veriyorlar. Bunun şoför kabinine motor kaputunu, üstünü, içini, dışını, her tarafını e, fabrikasyon siz yeniden imal ediyorsunuz. Hı -hı. Bunun e, sizin aldığınız aracı modeliyle falan hiçbir alakası kalmıyor. Bir de dediğim gibi motoru üstünde kalıyor. Hı -hı. Motorundan tutun da kapısına, e, işte ön kaputuna, çamurluklarına varınca her şeyini tamamen dizayn ediyorsunuz. Bu biraz daha lüks e, sınıfa giren. Çünkü tamamen yeni bir karavan oluyor. E, yükseklikleri, kompakt oluşu. İçinin don donanımları falan hmm. biraz daha lüks olan bir e, artık bizim e, ekstrem uçlarda sayabileceğimiz karavan tip oluyor. Anladım. Peki şimdi şöyle bir şey soracağım. Bu kadar değişik karavan varken bunların trafikte ruhsatlandırılması, hani trafik muayenesi yani trafikle ilgili olan teknik detayları bir e, bu bir sorun teşkil etmiyor değil mi? Yani biz ne yaparsak yapalım özellikle o custom özel olarak iman ettiğimiz aracın hani trafik muayenesinden geçmesi falan gibi sıkıntılar yaşıyor muyuz? Yaşamıyoruz herhalde. Şimdi çok e, abartıza belki. abartma değil de e, karavan sektörü maalesef Türkiye'de çok fazla e, rağbet görmediği için hı hı. E, devlet organlarında olsun, kanunlarımızda olsun, yönetmeliklerimizde olsun. Karavan tabiri çok fazla yok. Mesela çekme karavan diyoruz. Bizi romor grubuna sokuyorlar. romor olarak adlandırıyorlar. Karavan bile demiyorlar çekme karavanlar. Romork diyorlar. Motokaravanları da Yeteri kadar maalesef e, tanınmadığı için mevzuatımızda Hı -hı. eksikleri var. Orada motokaravan dedikten sonra siz ister camper yapın, evet. ister integratif yapın, ister alkan yapın. fark etmiyor yapın. olması Hiçbir lazım. Hiçbir şey fark etmiyor. Hatta fark etmediği gibi daha başka sorunlar da var. Bu araçları otomobil sayıyorlar. Yani düşünün 3,5 tonluk bir aracı otomobil m bir sınıf Otomobil M1 sınıfı, Rusata M1 yazılıyor. Ve otobana çıkın, yani 132 ile gidebilirsiniz <gülüyor> yani bu karavanlarına. Yani. Dolayısıyla bu konuda bir takım mevzu attık, eksiklerimiz var. işte Hı -hı. federasyon kısmı bunların güncel resmesiyle evet. uğraşıyor. Aynen çok teşekkür ettik. Ederim. Sorulara devam edeceğiz birazdan. Şimdi yine bir müzik arası yapalım. Ee, bu Yine ne dedik bugün? Radyo Geografika Hareket Eden Şarkılar Çalıyor dedik. Van Zant'tan dinleyeceğiz. Güney'e gitmekle alakası, ilgisi olan bir şarkı. Zaten şarkının adı da Headed South olarak seçilmiş. Van Zant'ı biliyorsunuzdur belki. Leonard Skinner grubunun e, ölmüş bir uçak kazası geçiyorlar. Amerika'nın 1970'lerdeki en meşhur gruplarından bir tanesi de Leonard Skinner. E, tam kariyerlerinin peak noktasındayken bir uçak kazasına kurban gidiyorlar. Grup 8 kişi, e, 4'ü vefat ediyor, üçü sakat kalıyor e, gibi talihsiz bir olay oluyor. E, ama onların oğulları ve onların işte yeğenler vesaire derken grup devam ediyor bir şekilde. Familia olarak. E, Ronnie Van Zant'ın oğlu kurmuş olduğu bir grup şimdi. Van Zant, Sardunurak çalarlar. Benim de çok sevdiğim güney eyaletlerinden çıkma Teksas'ta bir grup. Hedded South da zaten dönüp dolaşıp sonunda bütün yollar Roma'ya çıkar değil bütün yollar güneye çıkar diyor. Van Zant, Hedded South, Radyo Geografik Arasınız. Days a year Blowing smoke and grinding gears My bones are aching From this northern cold Baby's crying on the telephone Mama says I've been gone too long This whiskey I've been drinking along is sure getting old This old wine Down the days till I'm home again Bus wheels turning from town to town I wish I could set this circus down I've had enough, I'm punching now Cause this whole thing is at a sound In the sound One more night at the end. Closing in on me. I'm packing my bags just to pack them again. Don't want you to see the shape I'm in. I can show you some shade from a lie. So 4.5 Rock FM'lisiniz. Radyo Geografika'da bugün karavan kültürünü incesinden incesine irdeliyoruz. Erdal Ötüken çünkü bizlerle. Erdal Bey, sevgili Erdal Bey, Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu'nun kendisi başkanısınız. Doğru mudur? Doğru. Aynen öyle. E, rady radyolarını yeni açmış saygıdeğer dinleyen için nelerden bahsettik biraz isterseniz hatırlatmada bulalım. Çok kısa bir 10 saniyede ben hatırlatayım. Karavan kültürünü Erdal Bey federasyon olarak Türkiye'de nasıl yayıyor ve bu kültürü yaşayanlara nasıl yardım ediyor? Ondan bahsettik, kendisinden bahsettik bu güzel insanın. Ondan sonra karavanların tarzlarından bahsettik. Bu bir teknik mevzuydu. Zaten de yarım saatimiz bir anda geride kalıverdi. Peki şimdi birazcık teknik mevzulardan bahsederken bu işin ruhsatlandırılması gibi birazcık da hani kağıt, Paperwork der İngilizler. Kağıt işlerine gelin. O biliyorum çok tatlı şeyler değil bu mevzular ama bunları da hani bir gazeteci olarak da sormak durumundayım. Bu işin ruhsatlandırılması, legal hale gelmesi bu karavanların nasıl oluyor sevgili Erdal Beyciğim? Bunu bize bir açabilir misiniz? Şimdi bunu ikiye ayıralım gene. Çekme karavanlar kısmında, moto karavanlar kısmında. Okay. Çekme karavanlarda 750 kiloya kadar yüklü ağırlığı 750 kilogram kadar olduğu zaman arabanızın plakasıyla bu aracı ruhsatsız olarak çekebiliyorsunuz. Hı hı. Ama sadece unutmayın kendi aracınızda plakasına kayıt olduğu araçla çekebiliyorsunuz. Tamam. Başka bir araçla çekmeye kalkarsanız yasa dışıdır. Sıkıntı. Büyük sıkıntı. Aracınızı, <gülüyor> karavanınızı bağlarlar. Eyvah eyvah. Eğer karavanınızın ağırlığı 750 kilogramın üzerindeyse buna mutlaka ruhsat çıkartmanız ve plaka çıkartmanız hı hı. lazım. Ruhsatla plaka çıkartmanız için ihtiyacınız olan şey... E, fatura, proje ve e, teknik uygunluk belgesi olacak. Hı -hı. Bunları mutlaka elinizde bulundurmanız lazım. Eğer ikinci el karavan alıyorsanız da bunların elinizde bulundurmanız lazım. Bunlar olmadan e, ruhsat çıkartamazsınız. Hı hı. Ruhsat çıkartamadığınız zaman da aracınızı e, bir yerden bir yere götüremezsiniz. Bahçenize tutarsınız öyle. Ufak bir parantez daha için 750 kilogram üzerindeki araçlarınız olduğu zaman B sınıfı ehliyetle kullanamazsınız. Hı hı. Mutlaka D sınıfı remote çekebilir e ehliyetinizin olması Anladım. gerekiyor. Şimdi 750 kilogram aslında çok da yüksek bir kilogram değil. Benim Minik spor bir arabam var ee, ve onun ağırlığı bile ki modifiyeli falan bir araç e, hafifletilmiş de bir araç ama e, koyduğun zaman 850 kilo çekiyor. Okey beygir gücü falan yüksek ama benim o küçük arabam bile 850 kiloyken 750 kiloluk bir karavan nasıl olabiliyor ben tam anlayamadım. Şimdi çok küçük karavanlar yapılıyor. Öyle ee, mi? Yani Hakikaten metre, üç, minicik olması tabii lazım. 3 metre boyunlu, 3,5 metre boyunlu ya da teardrop tipi dediğiniz e, Türkiye'de üretilen bir karavan tipimiz daha var. Hı hı. Bunlar e, genellikle düzelik programının altında. Gerçekten. mi? Tabii bunlar genellikle işte avcılık bağlamında. Bir yere hı. giderken işte sadece çadırda konak yatacağınızda, arabanın içine yatabilirsiniz. Hı. Çok küçük karavanlardır. Ancak bunları çekebilirsiniz. Anladım. Türkiye'de bunlardan üretiliyor. Ama dediğim gibi buradaki önemli olan nokta... Aracın, karavanınızın 750 kilogram değil, içini yükledikten sonraki seyir halindeki hmm. ağırlığının 750 kilogramı geçmemesi lazım. Abi. Yüklü hali yani. Evet. Önemli çünkü, bir mevzuymuş. Evet. evet. Bahsettim çünkü biz mevzuatımızda bunlar hala Romorg diye geçiyor. Romor olduğu için de küçük araç grubuna sokuyorlar. Evet. Daha büyük olduğu zaman da artık dors tır kavramına giriyoruz. <gülüyor> o yüzden vusat e, gerektiriyor. Yani, aynen. Peki bu arada ben, okey Kaan Aybudak yanımda değil ama bizim coğrafikanın editörlerinden Elif benle beraber ve bugün bana çok yardımcı oluyor. Efendim teşekkür ederiz, çok sağolunuz. Ee, kazık sorular ondan geliyor, kolay soru, çalıştığınız sorular benden geliyor. Mesela bir kazık soru soruyorum şimdi size, Elif'in imzasıyla gelecek. Biraz önce karavan çeşitlerinden bahsettik. Peki bu karavan çeşitleri yaptık, yapmaya heves ettik. Peki nasıl bir ekonomik kendimizi nasıl bir ekonominin içine sokmamız lazım bu karavan kültürüyle yaşamak için? Ee, İnanılmaz paralar harcamam gerekiyor mu yani? Ben bu işi yaşamak istiyorum. Ne yapmam lazım? E, şimdi bir kere e, evi kavramda... arabayı satıyor muyum? Ne yapıyorum? yok Eşimi gerek falan yok. boşuyor muyum? Yani ne yapacağım? Satmak zorunda kalabilirsiniz. Eğer e, bu işe heves ettiğiniz zaman bilen kişilerden e, bilgi almadan girerseniz evinizi de aramadığınızda satmak zorunda kalabilirsiniz. Hı -hı. Niye diyeceksiniz? Çünkü e, e, eğer bir motokaravan yapmak istiyorsanız sıfırla 5 yaş arasında bir aracı yapmaya kalkarsanız ÖTV oranınız e, söyleyeceğim şaşırmayın %145 neler diyorsunuz? %145 ee, ya aracın %50'si daha fazla para vermem gerekiyor. Hayır %150'si kadar. %150'si kadar Yani fazla. 100 liralık araç alırsanız 145 lira da vergi ödemeniz Yani vardır. 245 TL'lik bir aracın oluyor yaşasın. O yüzden e, aracı alırken e, 5 yaşında büyük araç alacaksınız. Oo. 5 yaşından büyük araç olunca ÖTV'si sıfır. Gerçek mi? Evet. Çünkü bunu bilmeden alırsanız dediğim gibi arabayı da satarsınız, evi de satarsınız. Evi de satarım. Eşim de beni boşar zaten. E e, karavanda yaşamak zorunda kalırım zaten o zaman. E, tabii karavana sahip olabilirsiniz <gülüyor> bu kadar şeyi sattıktan sonra. Aynen. Şimdi bunu bildikten sonra e, karavanın geri kalan kısmı e, maliyetle ilgili bir kısım. Maliyetlerde de biliyorsunuz arabalarda işte e, marka söyleme pek doğru değil ama bizim serçe dediğimiz grubundan tutun da çok pahalı lüks arabalara kadar Hı -hı. çok geniş bir yelpazesi var. Bu PSA grubunda... İşte e, fiyat dediğimiz araçlar nispeten daha makul fiyattı. Mercedesler, Volkswagen'le biraz daha pahalı. Bu araçlardan 5 yaşını geçmiş bir araç maliyetini siz karar vereceksiniz. İşte 10 yaşında mı alırsınız aracı, 6 yaşında mı alırsınız ya da 4,5 yaşında alırsınız da bir 6 ay yapım süresi sonunda 5 yaşında bir araç sahibi olursunuz. Çok sıfır mı olur? Bu sizin tercihinize bağlı bir şey. Hı -hı. İkinci araçlar genellikle işte 14-15 bin liradan başlar fiyatları. 25-30 bin lira kadar gider. Ortalama deyin ki 15-20 bin lira arasında bir araç aldınız. Hı -hı. Bu aracın arkasına eğer içine siz elinizden bu iş geliyor ben kendim yapacağım ufak bir de hobi atölyem var diyorsanız Hı -hı. kendiniz de bir şeyler yapabilirsiniz. Ama yok ben bunu bir karavancı evet. imalatçıya götüreyim. Daha Makul profesyonel olsun. Olsun evet. derseniz bunun iç donanımları... Özellikle aksesuarıyla ilgili olarak fiyatlar çok değişir ama aksesuarlar isteseniz ayrıca söyleyeyim. Tamam. İç donanımı, standart bir donanımlı bir aracı e, çok büyük bir ihtimalle 25-30 bin liraya mal edebilirsiniz. Her şey dahil 25-30 mu? Artı e, araç mı? E, artı araç. Hı, anladım. E, yani şöyle söylüyorum 25-30 bin liraya vasat bir araç sahibi Hı, olabilirsiniz anladım. ama aksesuarlar kısmı biraz e, burada canınızı yakacak kısımdır. Çünkü aksesuarlarımız maalesef hep ithal. Şimdi biz bu soru mesela direkt ben sormadan şey yapmışsınız. İthal ve yerli karavan ekipmanları ve karavanların kendileri kategorileri nasıl sınıflandırılır diye bir sorusu hazırlamıştım size. Siz ben sormadan cevaplıyorsunuz zaten. Zaten yerli e, aksesuar üreticisi çok fazla yok. İşte yeni yeni bir şeyler yapmaya çalışanlar var ama çok fazla aksesuar üretimi yok. Çünkü dünyada aksesuarları belli markalar üretiyorlar. Bütün karavan üreticileri bunlardan alıyorlar işte. Isıtıcısı, tentesi, Aha. bu tip şeyleri, buz dolapları falan. Yani bunların fiyatları yüksek olduğu için ya e, yerli bir takım e, imkanlarla yapmaya çalışacaksınız. Bu Aha. biraz derme çatma olacak ama işinizi görür nasıl olur? İşte bir tane e, ofis bir buzdolabı koyarsınız, bir hmm. tane trafo koyarsınız, aracınıza inventör koyarsınız. Bunlarla dönüşümü sağlayarak Aynen. kullanırsınız. Bu ucuz bir çözüm. Tamam. Ya da ben 12 voltla çalışan akıllı üstü bir dolap alayım dersiniz. Gidersiniz 400, 500, 600 euroları hı hı. ödemek zorunda kalırsınız. Aynen doğru. Camlarını ben işte yerli plexiglas camlardan bir şeyler yaparım dersiniz. Işte 300, 500 euroya halledersiniz. Hı hı. Ben Avrupa cam kullanayım dersiniz. 400, 500 euroya halledersiniz. Oba! Ben bir Klas tane... Klas olur ama diyorsunuz. Yani seçenekleri bir uç burada, bir uç burada. Anladım. Mesela ben şimdi işte bizim evlerimizdeki klima, split klimalardan bir tane koyayım, küçük bir wattlı bir şey koyayım dersiniz. İşte 300, 500 euroya halledersiniz. Ben bir tane tavana orijinal bir klima karavan kliması koyayım derseniz 2500 euro veririz. Evet, anlaşıldı evet. Yani aksesuarlar fiyatları belirliyor. Aynen. Ben önüne bir tane işte çok basit bir tente güneşli koyayım derseniz işte 5-600 riyal ne Ben önüne şunu orijinal güzel bir tente koyayım derseniz 1500 riyal ne derseniz. Evet. Yani, Anladım. Ya bu birazcık da keyfe ve ne aynen. yapmaya evet, ne kadar aynen. ayırdığımıza göre. Ama demek şunu anlıyorum ki seçenek bol. Yani. Çok kafaya göre ve bütçeye göre bu iş, bu hobiyi ya da bu hayat tarzını e, şey yapabiliyorum, yönlendirebiliyorum. Tabii. Yani bir yoldan gideceğim diye bir e, kendimi sınırlayacağım diye bir şey yok. Seçme şansım evet. bol bol mevcut. Oku o zaman şimdi Eric Clapton'a BB King, Riding with the King diyecekler. Sonra tekrar Zor olmayan sorularımızla karşınızda ama belli olmaz zor sorular da sorabiliriz. Sizler de sorabilirsiniz bu arada. Info Aynı zamanda Cem Sarıoğlu Facebook'ta ve aynı zamanda Twitter'da Cem Sarıoğlu olarak ulaşabiliyorsunuz Biliyorsunuz sevgili Erdal Bey'e karavan kültürüyle ilgili sorularınızı yönlendire. Biliyorsunuz Clapton BB King ile beraber gitar çalmaya karar verirse aynen şunları duyarsınız. Gelince aklına dondurma geliyorsa bizdensin. Biz genç sırtsellere kahve dünyasında ikinci dondurma hediye. Dondurma yaz 2278'e yolla. Detaylar gençsirtsel.com'da. dar sana, like lazım like la like la. like la like la. Cooper iPhone ya da iPad kazanmak için LikeCard kampanyaya gel. LikeCard'ın yoksa hemen başvur. Like'la kazan. Vakıf Vakıfbank'tan LikeCard. LikeCard'la likeladıkça kazan. Haziran ayının 31 gün olması için verilen yasa teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Halkın yoğun isteğine daha fazla seyirci kalınmadı ve bu sene özel olmak üzere Haziran ayı 31 güne çıkartıldı. Muhteze beklemeyin, 30 Haziranı geçirmeyin. Kelebeğe uğrayın Tüm ürünlerde yüzde on indirim ve 8.900 lira üzeri alışverişlerinize 1000 lira hediye çeki fırsatından yararlanın. Kelebek Mobilya. Limon ferahlığı ile tazelik ve canlılık. Boğaziçi Limon Kolonjesi. Kampanyanın babası Gold Windows 8 işletim sistemli Asus X550 notebook 1699 lira. Gold Hesaplı Teknoloji.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 Reklamlar bitti. Korkmayın korkmayın bir yere gitmedik sadece yani çok güzel çalıyor fonda da bir tık dinlemek istedik tabii ki de burası neresi 94.5 Rock FM burası radyo geografikada Sarıoğlu mikrofonun başında sevgili Erdal Ötügen'le beraberiz radyonuzu yeni açtıysanız Erdal Ötügen'le ne konuşuyoruz karavan kültüründen bahsediyoruz ben tanıyanlar biliyorlar teknik mevzulara meraklıyımdır okey birazcık karavanların tarzlarını, şekillerini, tasarımlarını ve bunları nasıl yapacağımızı konuştuk ilk yarım saatte peki şimdi şöyle bir soru daha soracağım sevgili Erdal Beyciğim ben bu işe kafayı taktım, bu kültürü yaşamak istiyorum bu hayata girmeye karar verdim, bana ilk tavsiyeniz kendi karavanımı yapmam mı olur yoksa bunun bir alternatif mantığı da var mıdır mesela atıyorum kiralayabiliyor muyum veya ne yapabiliyorum Şimdi bu konuya karar verdiyseniz benim size ilk soracağım soru şu. Eğer evliyseniz eşiniz bu işe nasıl bakıyor? Hadi bakalım. Şimdi eğer iki taraftan bir tanesi bu işe karşı çıkıyorsa hmm. biraz sıkıntı, sıkıntı var. var. Diyelim ki her iki tarafta bu işi seviyor Hı -hı. ya da sevdiğini zannediyor. O Hı -hı. yüzden de hemen bir karavan almasınlar. Çünkü karavan... E, alırken e, belki kolay alınmıyor satarken de pek kolay satılmıyor, satılmıyor. Çünkü, bakın şimdi ilginç e, bunların piyasası e, alıcı ve satıcı arasındaki e, ahenk ilgilidir bir otomobil satmaya kalkarsanız milyonlarca insan vardır ama evet. karavan almak isteyen sayısı az olduğu için zor satarsınız o Doğru. yüzden bu işe girmeden önce denemek amaçlı Türkiye'de karavan kiralama şirketleri var Öyle mi? bu karavan kiralama şirketlerinden e, mümkünse sezonun tam ortasında e, bu işe girmeye kalkmayın. Çünkü sezon ortasında sayı az olduğu için karavan kiralık fiyatları biraz yükselir. Yükseliyor. Ve de bulmanı zorlaşır. Hı hı. Sezonun baş ve sonlarında bir karavan kiralayın. Eşinizle, ailenizle bir birlikte bir hafta, on gün bir karavanda bir seyahat edin. Bir karavanda bir yaşayın bakalım bu nasıl Bakın bir ne oluyor. Evet. Eğer bu hayatı seviyorsanız e, ve seveceğinize inanıyorsanız belki ikinci el bir karavan alarak... ...daha ucuz bir karavan alarak evet. bu işe başlarsınız. Hazır yapılmış bir araç alarak. Hazır yapılmış bir araç. Harikasınız. Hem yeni bir araç yapmayı düşünüyorsanız... ...yaşanırken nelere dikkat etmek gerektiğini Hı -hı. öğrenirsiniz. Bu işten hakikaten zevk almaya başladığını hissediyorsanız... ...ikinci el karavanını satarsınız. Yavaş yavaş. Gönlünüze göre daha güzel bir karavan yaptırırsınız. Harikasınız. Yani step by step, yani adım adım bu işi evet. profesyonelleştirebiliyoruz. Kiralık bir karavandan sonra ikinci el bir araca geçip... ...oradan da kendi hayalimizi kurduğumuz bir araca... Geçmek ya Bu biraz motosiklet kullanmaya benziyor. Önce en ufak scooterlarla başlıyoruz. Sonra 125cc belki 100cc motorlar sonra 250 falan derken bir bakıyorum 5-10 yıl sonra Harley Davidson tepesinde tor tor tor gidiyorum gibi Aynen. bir nevi aslında Aynen. değil mi? Peki şimdi bu başlangıç aşamasını da anlamışken size şöyle bir daha genel platformda bir soru soracağım. Bu da çok nasıl anlatayım? Bu işin lojistiğiyle ilgili bir soru soracağım. Karavanın lojistiği mesela bu lojistik e, parantezin içinde şunlar yer alacak. Karavanın yolda olmadığı zaman mesela kış sezonunda nerede durur? Bunun nereye çekebiliyorum veya e, memleketimizde karavan parkları var mıdır gibi e, hani karavanın lojistiğiyle ilgili ...hareket etmesiyle ilgili bir soru sorayım. Bununla ilgili bir kulağıma sıkıntı da gelmişti. İstanbul'u es geçme durumu olmuştu Avrupalı karavancılar mı doğru mudur? Bundan da bahsedelim. Hazır. Lojistiği ve karavanın hareket etmesiyle ilgili konuşurken. Şimdi karavan sektöründen bahsederken... ...üç tane temel bacaktan hatta dört tane bacaktan bahsetmiştik. Bir Hı -hı. tanesi üretici bacağı, bir tanesi kamp yerleri ve kamp sahipleri. Evet, İkinci, Üçüncü bacak karavancıların kendileri. Evet. Bir belki dördüncü bacak da kiralama sektörüydü. Aynen. Şimdi bu bacaklardan bir tanesini kopartırsanız iş e, aksamaya başlar. Her alanda olduğu gibi. Şimdi Türkiye'de e, maalesef kamplarımız yeteri kadar e, destek göremediği için, yeteri kadar Görmüyor, da karavancı olmadığı için hmm. çok fazla sayıda karavan e, karavan kampları ve e, kamplar yok. Yani genel alanda kamplar yok. Anladım. Şimdi bu kampların bir kısmı bir kısmı büyük bir çoğunluğu Ege ve Akdeniz'de Marmara hatta Ege ve Akdeniz sahillerinde. Güzel. Bir kısmı İç Anadolu'da bir kısmı da işte Marmara sahillerinde. Hı hı. Şimdi yazın buralara gidiyorsunuz konaklıyorsunuz gayet güzel. Tamam. E, sezon sonunda bu kampların bir çoğu kapanıyor. Evet. Hele hele eğer siz büyük şehirlerde yaşıyorsanız maalesef büyük şehirlerimizde kamp açısından çok kötü bir vaziyetteyiz. İstanbul'da mesela iki tane kampingimiz hı hı. vardı. Bir tane Florya'da. Evet. Bir tane iki kampingimiz vardı. Maalesef bu iki kampta e, kapatıldı yani. Nasıl kapatıldı? Yok yani şu anda. E, bir tanesinde şu anda göklerenler yükseliyor. Bir oh, ne güzel. boş olarak şu anda duruyor ama büyük bir ihtimalle orada binalar yapılacaktır. Dolayısıyla İstanbul'da. Yine kamp bir rand olmuş yani. Aynen, evet, aynen. Şimdi e, bunu bilmeyen yabancı karavancılar e, hatta bir ara e, e, resmi web sitelerinde İstanbul'da bir sürü kamp isimleri sayıldı. Evet. evet. Onlara bir uyarıda bulunduktan sonra hepsi hep silindi. Ne diyorsunuz? Çünkü yok bunlar olmayan kamplarda. Yabancılar da burada kamp var diye geliyorlar. Ve parklarda rizy oluyorlardı. Ve son zamanlarda özellikle büyük organizatörler İstanbul'u e, karavan turları programından çıkarttılar. Çıkarlı. Çünkü İstanbul'da konaklayacak bir yer yok. Şu anda e, İspark belki bir e, ahır kapı fenerinin kenarında bir yer yapmaya çalışıyor. Ama hı hı. çok küçük bir yer. Orası da park yeri gibi kullanılacak. E, onun dışında kamp yeri olmadığı için e, insanlar Çanakkale üzerine direkt iniyorlar Şimdi doğru anlıyorum değil mi? Yani hakikaten... Biraz tuhaf geldi söylediğiniz şey 17 milyonluk ve bin yıldan yaşlı bir şehirdeyiz. Bütün dünyanın gözlerini, gözlerinin üzerinde olduğu içinden sular akan boğaz akan bir metropolde yaşıyoruz. Ve bir adet kamp alanımız yok mu karavancılar yok, için? Maalesef. Doğru mu anladım ben yok, bunu? Aynen. Hani e, ne diyeyim ki şimdi burada bir şey diyemiyorum. Pes diyorum bir şey de diyeyim Bir tane kamp alanımız İstanbul'da mevcut değil. Hani bir şey diyemiyorum. Peki şu doğru mudur? Karavanı her yere çekip konaklayabiliyor muyum? Şimdi bununla ufak bir şey daha ilave edeyim. Ha, demek ki konuyla ilgili. Demek ki konu okay. ilgili. İstanbul'da en yakın kamp alanı İstanbul'da 70 kilometre uzaktadır. Yok. Silivri taraflarında. Silivri taraflarında. Şile taraflarında birkaç tane Hı -hı. küçük kamping vardır. Ee, demin bahsettiğimiz soru e, lojistik konusunda. Evet. İstanbul'da oturuyorsanız, karavanınızda eğer yaz tatil sonra İstanbul'a döndüyseniz bir otopark ya da bahçenizin bir köşesinde bir yer Hı. bulup Karavanınızı burada e, muhafaza etmek zorundasınız. Muhafaza ederken herhangi bir masrafı yoktur. Kapatırsınız, kilitlersiniz, e, güvenli alırsınız ya da otoparkın güvenliğine teslim edersiniz. Güzel. Onun dışında başka bir şeye gerek yok. Soru şuydu zaten benim. Siz yine aklıma... Siz, siz bana galiba bakıyorsunuz ve sorunun ne olduğunu gözümden mi görüyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Karavanı her yere çekip konaklayabiliyor muyuz Türkiye'de yoksa ülkemizde çeşitli kanunlar var mı? Bunu yasaklayan diye soracaktım. Siz zaten e, sorunun cevabı... Rahatlıkla istediğimiz yere çekebiliyor. En azından böyle bir rahatlığımız var ama Avrupa'da böyle mi bu iş? Avrupa'da da buna benzer ama Avrupa'da özellikle büyük şehirlerde, şehir merkezlerinde karavanların e, şehir içinde birçok noktaya girişini engelleyen yükseklik limitler var yerleri. Öyle ya mi? Nevhalar vardır. Karavan giremez. Yani. Evet. Amsterdam'da ben çok gördüm. Birçok yerde geçen Çünkü e, sayılarımı mukayesef etmeye kalkarsak, Türkiye'deki karavan sayısını birkaç bin tane dersek, yani 1 iki bin tane dersek, Avrupa'daki karavan sayısı 6 milyon. 6 milyon Avrupa'da. Dolayısıyla her 2-3 karavandan bir tanesi araçtan bir tanesi. E, karavan oluyor. Yani. O yüzden de karavanlar biraz daha yükseklik ve hacim olarak büyük olduğu için Aha. belli yerlere Avrupa'da büyük şeyler içinde belli noktalara girmeleri yasak. Bir de Ama, şimdi yasağı koymazsanız oraya hurra diye gelirlerse evet. ne trafik kalır hakikaten e, ne bir şey kalır. Zaten Avrupa'da e, kamp yerleri ve park yerleri birbirinden farklıdır. Farklı mı? Park yerine konakladığınız zaman işte tentenizi açmak, masa çıkartmak karavanızın destek ayaklarını çıkartmak no, no, no, no. kesinlikle yok. Aynen. Park edersin yanaşık düzen binersiniz, gidersiniz, gidersiniz. Yani. Kamp yerinde öyle değil... kamp yerinde yayılırsınız. Adı üzerinde değil mi zaten? Evet. Birine park ediyorsun, birine, birine kamp, kamp kuruyorsun. Yer, masanız, sandaleniz, güneş hepsini çıkartabilirsiniz. Onun dışında e, daha küçük kasabalarda, şehir dışlarında e, her yerde orada şu an yok evet, zaten. Orada kalabiliyorsunuz. Okey. Çok güvenli. peki karavan sezonunu soracağım. Yazın ve ilkbahar, hadi sonbaharın ortasına kadar. Hani böyle çok e, Biraz da yollarla da alakalı olalım. Şimdi çok yolların kaygan olmadığı ya da hani tehlike arz etmeyecek sezonlar değil mi? Nispeten. Her yol her zaman tehlikeli sonuçta baktığınızda ama. Karavan sezonu ne zamandır sizce? Ve şöyle bir şey var. Karavan sezonunu geride bıraktığımız zaman, yani karavanımız yolda olmadığı zaman bu aracı nerede tutmamız sizce uygun olur? Bunun bakımını... Biz kullanmıyorken yapmamız gerekir mi? Bu da masraflı bir şey midir eğer öyle bir bakım durumu varsa. Çünkü teklileri çekiyoruz kıza ve sürekli hani atıyorum boyası, cilası, şusu, busu, evet zımparası, osu, busu falan derken masraf üstüne masraf. Böyle bir şey var mı karavancılıkta? Şimdi konuyu başından söyleyeyim. Bir kere mevsim olarak karavanda 4 mevsim yaşanır. Süper. 24, 12 ay yaşarsınız, hı hı. 24 saat yaşarsınız. içinde. E, ısıtmanız, suyunuz, elektriğiniz, soğutucunuz her şeyiniz içinde olduğu için e, bir sıkıntı yok. Eğer kayak yapmayı seviyorsanız zincirinizi takarsınız, ılgasına ulu, ulu dağa çıkarsınız, oh, kayanınız yaparsınız ve giden arkadaşlarınız da çok miktarda Doğru. var. Ha, ben çok fazla karda buzda kullanmıyorum derseniz o zaman kış mevsiminde arkadaşlarımızın birçoğunun yaptığı gibi güney sahilleri biraz daha ılıman oluyor. Ilıman olması sebebiyle e, kış aylarını genellikle işte Akdeniz sahillerinde, Ege sahillerinde o zamanlar bir etraf daha sakin olduğu için evet. herhangi bir yerde çok rahat bir şekilde e, sezonun her mevsimini kullanabiliyorlar. Hı hı. Diyelim e, siz sezonda İstanbul'da ya da büyük şehirlerde olacaksınız ya da bir de konaklayacaksınız. Konaklamanın sırasında aradığınızı örttükten sonra akünüzü sökmek demeyeyim de akünüzü iyi korursanız bunu hı hı. sık sık şarj edebilirsiniz ya da güneş paneliniz varsa güneş panelinden sürekli şarjda olmasını sağlayabilirsiniz. Hı hı. Bir de eğer bulunduğunuz ortam, kışın çok soğuk don Hı -hı. yapan bir ortamsa sularınızı boşaltırsınız. Oh, evet. Ki herhangi bir hortum patlaması, patlaması depo radyatör patlaması radyatör delilmesi gibi, vesaire, gibi karavan içindeki kullandığınız su sisteminin suyunu boşaltırsınız. Akünüzü korursanız bunun dışında başka bir masrafa ihtiyacınız yok. Harikasınız. Valla o kadar güzel net anlatıyorsunuz ki bütün sonra tık, tık tık tık geliyor. Peki şimdi tam karavancılarla ilgili yazılmış bir onları çok ...yakın isteyeceğiniz bir şarkı... ...A Journey From A To Be parçanın ismi... E, ...grupta... Baby Drone Boy Londralı bir e, gruptur... ...benim de çok sevdiğim bir gruptur... ...A Journey From A To B parçasını seçtik sizler için... ...bugün çünkü hareket eden şarkılar çalıyoruz... ...Radyo Geografika'da... ...94.5 Rock FM'desiniz... ...karavan kültürünü konuşmaya devam edeceğiz... ...bir yerlere ayrılmayın... <gülüyor> 4.5 Rock FM burası Radyo Geografik adı Cem Sarıoğlu ile beraberseniz saat başına ettik saatler 15.04. Bilmiyorum İstanbul'da müthiş bir trafik vardı ama biz burada püfür püfür karavanımızın içinde çok rahatsız değil mi? Çok güzel, çok keyifliyiz. Saat başı olduğu zaman biliyorsunuz radyo Geografika'nın Gezegen Haberleri bölümü devreye giriyor ve şimdi size bu hafta keşfettiğimiz sevgili kan'a ve konumuzla da alakalı karavanlarla da ilgili ilginç bir blogdan bahsetmek istiyorum. Bu İngilizce ismi Seeds on Wheels yani Türkçe'ye çevirecek olursak Gezen Tohumlar. Bunu Google'dan Gezen Tohumlar ismiyle arattığınızda bu biliyorsunuz çok ilginç bir konsept çünkü tamamen çevreci İnsanların karavanla yapmış oldukları bir e, sonsuz seyahati e, ele alan bir doktor. Size isterseniz kendi kendilerini tanıttıkları kısa bir paragraftan bahsedelim. Sürdürebilir, sürdürülebilir bir yaşam umuduyla hem yakıtımızı hem de elektriğimizi Mümkün olduğunca yenilenebilir kaynaklardan elde edeceğiz diyor bu genç güzel insanlar. Yolculuk ederken fosil yakıt yerine atık bitkisel yağlar, konaklarken de üzerimizde parlayan güneşi kullanılacak gezen evimiz. Kapısı yolu bizimle aynı yöne düşen herkes için hep kapılarımız açık olacak. Birkaç küçük teknik detay var. Atık yağ dönüşümü mesela bu projenin önemli noktalarından, mehenk taşlarından bir tanesi. <gülüyor> Pardon. Atık yağ dönüşüm sistemini elektronik aksamı olmayan tüm dizel araçlara uygulayabilmek mümkün. Yani elektronik aksam derken karbürat yani enjeksiyonlu sistemlere sahip olmayan karbüratörle çalışan motorlardan bahsediyoruz burada. Bu da 1990'lar öncesi teknolojilere tekabül eder otomotiv tarihinde. Öncesinde yemeklerde kullanılmış atık yağları süzerek ayrı bir yakıt tankıyla doğrudan motorda kullanıyoruz demiş çocuklar. Biodizel'den farklı olarak yağ herhangi bir kimyasal işlemden geçmiyor. Sadece motorun toleransına uygun olarak filtreleniyor. Atık yağın bu şekilde yeniden kullanımı sadece biyo dizel hammadası elde etmek amacıyla yeni monokültür tarım alanları açılmasını engelliyor. Atık yağlarında bertaraf edilmiyor ve su kaynaklarına karışmamasını da sağlamış oluyor. Bu genç dostlarımızı da önümüzdeki haftalarda buraya çağıracağız ve bu sistemi nasıl geliştirdiklerini birinci ağızdan öğreneceğiz. İlginç değil mi efendim? Ne düşünüyorsunuz konu hakkında? Aslında gayet güzel. Bizim de karavancı olarak çevreye olan hassasiyetimize bir örnektir bu. Evet harika. Ufak bir sorun aklıma geldi. <gülüyor> Lütfen. Bu yanık yağın, atık yağın enerjisi bu aracı hızlandırmaya, hareket ettirmeye Nasıl yetiyor? Oktan Orada olarak değil mi? Ben, benim de aynı. Yarattığı ve verdiği enerji olarak onu biraz e, ufak bir soru işareti var. Harikasınız. Bundan. Ben aynı soruyu bir otomobil meraklısı olarak sormuştum zaten dün akşam. Ve cevabı da biraz önce biz canlı yayındayken geldi. Şöyle bir şey söylemiş e, dostlarımız. Ee, ''Merhaba, iyi dilekleriniz için çok teşekkürler. Öncelikle evet, blokta atladığımız bir nokta olmuş, onunla belirtelim.'' demişler. ''Aracın performansı ve yakıt tüketiminde herhangi bir değişme olmuyor. Zaten sistemi kullanırken beraberinde dizel yakıt da kullanmak zorundasınız.'' ''Aracı ilk olarak dizelle başlatıyoruz.'' Evet, burada anladık hemen. ''Bu motorun belli bir sıcaklığa gelmesi için dizel yakıt.'' ''Aksi halde yağın akışkanlığı uygun biçimde sağlanamıyor. Takribi 50-60 derecede sistem kullanılır hale gelebiliyor.'' Bunun için bir göstergemiz var zaten. Atık yağ için uygun sıcaklık olunca bir düğmeyle otomatik olarak yağa geçiyoruz. Atık yağ ve sadece dizelli aracı kullanıyoruz. Herhangi bir farklılıkta, performansta, eee herhangi bir değişikte de görmedik diyor. Bir süredir Baydemirik yeni köydeki ekolojik çiftlikte kalıyormuş bu dostlarımız bu arada. Biliyorsunuzdur Biliyor sizde Biliyorsunuz değil mi? O tarafa yolu içerse bir uğrayalım. Uğrayalım Gelin. evet. Dostlarımız oradalarmış. Buradan eğer dinliyorlarsa hepsine selam olsun. Ebru ve Sezgin isimli iki güzel insan bu projeye ön ayak olmuşlar. Önümüzdeki haftalarda da burada kendilerini görüp dinleyip birinci ağızdan macarını burada Rock FM'den Yayınlayacağız. İlginç değil mi? Böyle güzel insanlara bu geografika programımız sayesinde e, size de ulaştığımız gibi bu güzel ve macera sever insanlara ve yaratıcı insanlara buradan ulaşma şansına dahil oluyoruz. Peki nerede kalmıştık efendim? Tekrar size geri dönecek olursak. Yavaştan bir Avrupa'ya uzanmıştık. Hani oradaki e, sistemden, parklardan ve e, kamp alanlarından bahsetmiştik. Ülkemizde özellikle İstanbul'da bir kamp alanı olmadığından bahsetmiştik. Ondan sonra kışın veya mevsim dışı olarak e, düşündüğümüz dönemde bu araçlara nasıl bakım yapmamız gerektiğini bize çok güzel anlatmıştınız. Peki şimdi işin birazcık da teknik kısmını ilk saatte geride bıraktık. İşin zevkli kısmına gelelim. Seyahat rotalarından bahsedelim. Hazır şimdi mevsim de açıldı benim için. Yaz sezonu geldi. Bize karavanımızla en eğlenceli, en keyif çıkarabileceğimiz rotaları ya da sizin için en güzel olduğunu düşündüğünüz rotaları bir böyle hani içimizi açacak şekilde bizi hatırlatabilir misiniz? Şimdi bir kere e, çıkmakta geç kaldınız tatile. Çünkü biz İmdat. baharda çıkıyoruz. Gerçekten mi? Şimdi, eyvah eyvah. Çünkü e, bazı bölgelerin e, iklim koşulları çok sıcak olduğu yerlere. Biz e, bahar aylarında gidiyoruz. Hem iklim koşulları hem de aşırı kalabalıktan dolayı. Bir bahar turunu zaten ben yaptım da geldim. E, bahar turunda genellikle bizim e, bölgemiz... E, Ege sahilleri, Akdeniz oh. sahilleri, sakin olduğu bölgeler. Oh ne güzel. Buralarda e, turumuzu yapıyoruz. Hı hı. E, en çok da e, ziyaret ettiğimiz yerler Marmaris, hı hı. Kaş, yine e, İzmir bölgesinde Foça bölgesi. Süper. E, Edremit körfezinde işte sokak ağzı, e, Kadırga koyu bunların bulunduğu bölgeler. Güney'e indiğiniz zaman güneyde biraz daha e, imkanlar sınırlı e, çünkü... Antalya bölgesi biraz oteller bölgesi olduğu için yer bulmak konaklama konusunda zaman zaman yazı, sıkıntı, sıkıntı yaşıyorsunuz. Diyor. Aralarda küçük küçük kampingler var. Onlardan faydalanabiliyorsunuz. Gerçi zamanında birçoğu kapandı. Yerine yenileri falan açıldı ama orada da biraz da kampinglerde problemler var. Hı hı. Oradan yavaş yavaş Alanya ya doğru uzanabilirsiniz. Güzel. Eğer zamanınız yetiyorsa Alanya'dan şöyle Mersin'e doğru Oo. yavaş taşucu taş Silifke'ye doğru geçebilirsiniz. Hı hı. Taş ucunda gene bizim çok güzel bir kampingimiz var. Ee, ...sahibi Allah rahmet eylesin... ...geçtiğimiz ay vefat etti oh. ama... E, e, ...nur içinde. Yürütüyor şu anda. E, gerçekten çok güzel bir Akçaklı'da... ...güzel bir kampingimiz var. Hı -hı. Orada bir soluklanabilirsiniz. Harika. Ondan sonra yeter bu kadar deniz ve güneş dedikten sonra... ...hadi biraz da içerilere gireyim deyip... Hı -hı. ...oradan e, Nide üzerinden... ...bir Kapadokya yapabilirsiniz. Kapadokya'ya dolaştıktan sonra eğer... ...hala zamanınız var, benim patron bana çok izin verdi... ...biraz kullanın <gülüyor> derseniz... Şöyle bir Amasya'ya doğru çıkabilirsiniz. Karadeniz'e çıktık. Daha tam çıkmadık Karadeniz'de. Çıkıyor Karadeniz'in yani. ortalarındayız. Aha. Oradan bir çorum, alaca yuk, çatal oraları bir gezebilirsiniz. Tarihi bir gezme olsun birazcık. Ya ben patlona falan dinlemiyorum. Bir de Karadeniz'e gideceğim diyorsanız. <gülüyor> çıkın Karadeniz'in bir yaylalarını doya doya bir gezersiniz. Değil mi? Öyle e, biliyorsunuz yaylaya çık, ertesi gün aşağı in yok. Çıkın yaylaya, arabanızda kalın. Aynen. Mis hava, yemek, içmek oradan. O Enerji doğadan. Orada vaktiniz geçirebilirsiniz. Fena halde canımız ister galiba şöyle, buradan çıkıp bir karavan kiralayıp. Sola doğru dönüp e, yine Karadeniz sahillerinden, Samsun üzerinden, yine Karadeniz'in güzel kıyılarından. Aynen. Çatal Abana, e, İnebol, oralardan dolaşıp. Hı hı. Eğer vaktiniz varsa bir de dönün şöyle bir Kastamonu'ya, Taşköprü'ye falan girersiniz. Bir Ilgaz'a gidersiniz. Uh. Oradan belki bir e, Safranbolu'ya da dolaşabilirsiniz. Bartın Safranbolu. Harika. Oradan yavaş yavaş Şile'ye doğru e, sahilden gelip. İstanbul'a doğru turu İstanbul tamamlayabiliriz. Tamam diyebilirsiniz. Müthiş güzel bir tur oldu. Peki şimdi yine bir sorumuz var. Bu e, Türkiye için hazırlanmış bir karavan gezi rehberi ya da haritası mevcut mudur? Ya da belki sizin e, sitenizde ve forumlarda vardı. O siteyle forumu tekrar bir hatırlatalım mı? Saat başı olmuşken hazır. Şimdi bizim e, forum ortam olarak kullandığımız gezenbilir.com. Evet. E, web sayfamız olarak da ukkf.org. Tamam. Orada ufak bir problemimiz olduğunu bahsediyoruz. O, evet bir düzelecek ama. ama düzelecek, bu iki kaynaktan da birçok bilgi elde edebilirler. Buralarda gezi rotalarımız, gezi anılarımız yayınlanıyor. Harika. Bu bilgilere orada ulaşabilirler. Hı hı. Özellikle gezen bilir formundaki. Geziler kısmını biraz daha profesyonelce e, izleyebilirler. Değil mi? Evet, benim oradan gördüğüm gayet bölge, profesyonel. Bölge e, bölgesi, Marmara bölgesi, uzun geziler, Avrupa'daki Orta Avrupa, Güney Avrupa gezileri falan. Bölge bölgedir. Hangi bölgeye gitmek istiyorsanız oradan o sayfayı açıp Hı -hı. E, giden arkadaşlarımızın e, bilgi ve tecrübelerinden faydalanan. Evet. Kendisi Aynen. Avrupa'dan bahsetmişken Türkiye'den Avrupa'ya karavanla gidilir mi? Gidilir herhalde. Peki bu... E, yorucu mu olur yoksa müthiş keyifli mi? Bence müthiş keyifli olur. Siz ne düşünüyorsunuz? Valla ben Avrupa'ya 3-4 defa çıktım karavanlarda. 3-4 defa çıktınız. E, çıktığımız turlarımızda birinde 7500 kilometre karadan 2000 kilometre denizden diyorsunuz? yaptık. Birinde 5000-6000 kilometre yaptık. Aha. Bir Orta Avrupa yaptık. Bir e, Adriatik e, gezisi yaptık. <gülüyor> e, bir de Doğu Avrupa gezisi yaptık geçen sene. Vay vay vay. Biz federasyon olarak aynı zamanda Dünya Karavan Federasyonu'nda üyesiyiz. FICC dediğimiz hı hı. E, Üyesiyiz. Geçen sene Polonya'da. FICC'nin rally'si oldu. Gerçekten Gene mi? bir grupla beraber yaklaşık 14 karavandak bir grupla beraber Türkiye'yi orada temsil ettik. Temsil ettiniz harikasınız. Ee, orada baya 9 günlük hem etkinlikler hem tanıtımlar hem de bir Türk günü yaparak e, yabancı Müthiş. konuklarımıza bir Türkiye'yi tanıttık yemeklerimizle. Harikasınız. Şimdi Iggy Pop dinleyeceğiz. Bir müzik arası The Passenger. Evet biz Passenger değiliz. Bugün kendi rotamızı kendimiz çiziyoruz. Ama Iggy Pop arka koltukta oturup Akşam vakti şehir ve ışıkları izlemeyi seçerken yazmış parçayı, birer ayrılmayın iyi müzik, ilginç muhabbetler, Geogriffcada 94.5'te. gelince akla dondurma geliyorsa bizdensin. Biz genç rüyalılara kahve dünyasında ikinci dondurma hediye. Dondurma yaz 2278'e yolla. Detaylar gençruyals.com'da. TeknoSa turuncu indirim sunar. Türkiye'nin babasına en düşkün çocukları. Babanız için geliyor. Babalar gününe özel %50'ye varan turuncu indirim. 14 Haziran'da Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizleri bekliyor. Teknosa, herkes için teknoloji. Teknosa. Limon ferahlığı ile tazelik ve canlılık. Boğaziçi Limon Kolonyası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 Reklamlar bitti. Rock FM, FM 94.5'tesiniz. Radyo Geografika aynı hızda devam ediyor bugün. Ne yapıyoruz bugün? Karavan konuşuruz. Karavan kültüründen bahsediyoruz. Bazıda yerimizde oturmayız. Tercih etmiyoruz. Ama kimlerle beraberiz? Sevgili Erdal Ötügenle beraberiz kendisi ee, şu anda önümde açık bildiğinizde görüyorum efendim çok incesiniz çok sağlıyorsun Gezen bilir nokta orks doğru mudur? Gezenbiri.com sitesi, evet orada bildirimler bölümünde bizden bahsetmiştiniz. Çok incesiniz, çok teşekkür ederiz. Radyolarını yeni açmış dinleyicilerimize hatırlatım karavanlarla ilgili nelerden bahsettik? Karavanların önce birkaç teknik detayından bahsettik. Bunu satın mı alırız, kiralar mıyız? Step by step, adım adım bu karavan kültürünü, karavan hayat biçimini hayatımıza nasıl yerleştirebileceğimizden bahsettik. Bu işin İstanbul'da yapıyorsanız bir takım zorlukları varmış sevgili Erdal Bey'den. Bunu da öğrendik. Kendisi bu arada Ulusal Kamp ve Karavan Federasyon Başkanı'dır. Yani bir nevi bir celebrity, bir beyefendiyle beraberiz bugün. Bir yandan da iyi müzik dinlemeye devam ettik. Tabii iyi Pop dinledik. Coldplay, Belly Drone Boy, Clapton, BB King gibi isimlerin hareket eden şarkılarını dinledik. Teknik mevzuları yavaştan geride bıraktıktan sonra aktivitelere geçtik. Peki şimdi Erdal Beyciğim karavanda gittiğimiz bir yerde ne gibi aktiviteler yapabiliriz ve bu karavan hayat kültürünü nelerle iç içe sokabiliriz? Demin siz mesela kış tatilinden bahsettiniz ve ben sonra katalıkta bir fotoğraf gördüm. Karların arasında bir sürü karavan yan yana çekmiş. Tepelerinde kızaklar, kayaklar snowboardlar dizilmiş. Bu karavan kültürüyle hangi doğa sporlarını birleştirebiliyoruz ya da öyle bir şey yapabiliyor muyuz? Ülkemizde özellikli de. Zaten e, karavan e, bir araçtır. Bunu e, her türlü hobilerinizde, her türlü e, alternatif turizm dallarında kullanma şansınız var. Hı hı. Kayak yapmak istiyorsanız karavanınızda gidersiniz bir yere. Elinizde evet. yanınızda, her türlü enerji ihtiyacınızda yanınızda. Bittiğinizde elektrik alabilirsiniz alabilirsiniz. Dolayısıyla kayak da yapabilirsiniz. Ama bu sadece gezme ya da doğa sporlar için değil. Hı hı. İnanç turizmi de yapabilirsiniz. Binersiniz karavana, Urfa'ya gidersiniz. Urfa'da inanç turizm yapabilirsiniz. Aa, evet, çok güzel. Harika Kuş gözlemciliği yapmaya meraklıysanız doğanın içinde bir yere gidin karavanınızda konaklayın. Evet, en uygun biri bir Fotoğrafınızı Kuş gözlemciliği yapın. Aynen. Ya da Niğde'ye Aladağlar'a gidin. Orası gökyüzü açısından çok parlak bir bölgedir. Orta Doğu Teknik Vesnesi'nde orada yeri vardır. Hı hı. Gidin orada karavanınızda konaklayın. Çatır Kuyruğunuza çıkartın kuyruğun teres e, yok gökyüzü e, izlenimlerinizi oradan e, istersen anılarınıza yazın, ister fotoğraflayın, isterseniz seyredin, mağaracılık yapmak istiyorsanız gene karavanınıza kullanabilirsiniz. Yani Hı -hı. turizm dallarının içinde, şu anda Turizm Bakanlığı'nın internet sitesine girerseniz Hı -hı. orada 17 tane alternatif turizmi e, tarif ediyorlar. Hı -hı. Maalesef Turizm Bakanlığı hala kampta karavan turizmini, alternatif turizmi kabul etmedi. Orada hala yazmıyor ama Olsun. 17 alternatif turizminin 17'sinde de dahil e, olabilirsiniz. karavanınızı kullanabilirsiniz. Harika. Peki e, bizim Turizm Bakanlığı'nın bunu katmadığından bahsettik ama benim şimdiki sorum da e, aslında tam da bununla, bu mevzule ilgili. Bir ülkede karavan kültürünün kamp alanlarının yaygınlaşması... O ülkenin nelerine katkıda bulunur, birçok şeye katkıda bulunacağını ben biliyorum, tahmin ediyorum. Okuduklarımdan da, araştırdıklarından da bilgim var ama hani hiç bilmeyen insanlar varsa bu konuda bu kültürün nasıl aslında faydalı bir kültür olduğunu tekrar bir hatırlatalım isterseniz. Şimdi bir atasözümüzü söyleyeyim. Zaten bu hepsini ifade edecektir. Hı -hı. Çok gezen mi bilir, çok okuyan, okuyan mı bilir. Çok gezen e, gerek e, çevreyle ilgili, gerek tarihle ilgili, Hı -hı. gerek e, kültürle ilgili, gerek yemek kültürüyle ilgili, Hı -hı. bütün her şeyi hayatın kendisiyle yerinde, evet ilgili. hayatın kendisiyle ilgili, her şeyi yakından e, ilk elden mutlaka görecektir Aynen. ve bunları yaşayacaktır. Şimdi. Ee, bu gezi kültürünü e, insanlara kattığının ötesinde, ülke ekonomisine kattığını da hesaba katmanız lazım. Hı hı. Çünkü bir yeri gezdiğiniz zaman e, siz orada resimler çekiyorsunuz, filmler çekiyorsunuz ve bunları birileriyle paylaşıyorsunuz. Hı hı. Özellikle internet ortamlarında paylaşıyorsunuz. Aynen. Bunlar dışarıdaki özellikle yabancı turistler açısından görünmesi cazip yerler olarak Diğerler not ediliyor ve buralara evet. gelmeye çalışıyor. Bu ülkenin otomatik olarak PR evet, haline geliyor. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Ve ülkenin ekonomisine bir çeşitli katkıda bulunuyorsunuz. Doğru. Gene bu karavan kültürünün e, ülkede yaygınlaşmasıyla e, birkaç örnek vereyim bununla ilgili. Avrupa'da e, her dört kişiden biri yani yüzde yirmi üç toplam turizmdeki payı yüzde yirmi üçünü karavan turizmi teşkil ediyor. Vay vay vay. Bu ne demektir? Yaklaşık dört kişiden birisi tatilini karavanla, karavanla yapıyor. yapıyor aynen. Türkiye'de bu aran şu anda yani sıfırlı mertebelerde. Ne diyorsunuz? Bu işin ekonomik boyutu yaklaşık 50 milyar dolar Avrupa'daki sektörün büyüklüğü. Şimdi 50 <gülüyor> milyarlık dolarlık bir pazardan Türkiye maalesef şu anda hemen hemen hiçbir pay alamıyor. Tamam, evet. Bunun %10'unu alsalar 50 milyar, 5 milyar yapar. Ya, bugünkü e, Turizm Bakanlığı'nın e, getirdiği geliri getirdin neredeyse %25'i. Aynen. Ki e, çok da zor bir şey değil. Ülkemiz buna çok müsait. Evet, sizin Her gibi insanlar şeyler. da önayak olmaya hazırlar çünkü. Her Görüm türlü yani. bilgi vermeye hazırsınız, Yardımcı olmaya hazırız. Hı -hı. Dolayısıyla gerçekten ülke ekonomisine çok büyük katkılar sağlar. Ötesinde kamp yerlerinin çoğalması, üreticilerin çoğalması bir istihdam kaynağıdır. Doğru. İştir bir kere. Tabii iştir. Ve istihdamla birlikte Aynen. vergidir. Vergi olarak da gene Aynen. ülkeye bir katkıdır. Kesinlikle. Dolayısıyla her tarafından bakarsanız bakın, ne tarafından bakarsanız bakın, ülkeye gerçekten e, ekonomik olarak hı hı. E, hem de doğayı bozmayan, evet. betonlaşmayan, yeşili koruyan alternatif bir turizm dalı. Aynen. Bu turizm dalının bir fark edilebilse, e, çünkü şu anda Avrupa'da gerçekten çok yaygın, evet. hiç kimse yazlık ev yapmaya uğraşmıyor. Niye? Çünkü her yer onların. Evet. Bu sene İtalyan sahillerinde, ertesi gün Alpiler'de kayaklardı, öbür gün İtalyan göllerinin kenarında, daha sonra Macaristan ovalarında, Polonya'da. Her yerde tatil yapıyor. Aynen. Evi her yerde var. Yazlığa ihtiyacı yok. Ve de Avrupa sahillerini görüyorsunuz. Yem yeşil. Evet. O yeşilin altında hep karavanlar var. Doğru. Ülkemizde Ülkemizdeyse sahile bakıyorsunuz. Beton yığılını. Eğer arada evet. birkaç tane yeşil gör, görülebiliyorsanız orası kamping'dir mutlaka. Evet. Çünkü başka yeşil kalmadı. Doğru söylüyorsunuz. Peki bir de bu keyfi ve e, hani kendimizi iyi hissetme tatilinin dışında e, deprem gibi doğal afetlerle ilgili de karavanları bağdaştırabiliyoruz. Biraz önce Yine editörümüzün Elif'in yapmış olduğu bu çıkarmış olduğu sorular arasında bu da vardı. Bunu da bağdaştırırken nasıl yapıyoruz? Mesela çadır kentler kurmak yeni değil mi? insanlara belki o karavanlarla bir hizmet sunulabilir. O konuda ne diyebileceğiz? Şimdi en son Van depremi yaşadık. Evet. Biliyorsunuz depremden sonra Van e, bayağı büyük bir sargı gördü. Çok evet, oldu maalesef. Ülkede e, kiralı karavan kalmadı. E, i̇nsanlar karavanları kiraya verip oralara gönderdiler. Çünkü karavan dediğiniz zaten içinde her türlü imkanı olan bir yer. Evet. Şimdi İstanbul'da depremden korkuyoruz. Bir, e, evet. Büyük bir depremi bekliyoruz. Şimdi böyle bir deprem olduğu zaman bırakın e, kaçacak yerinizi. Yollarınız kalmayacak. Bir yere çıkamayacaksınız. Binalar yolları kapatacak. Aynen. Yeşil alanlarınız zaten Aman kalmadı. Aman Allah korusun. Ama bekleniyor bu. yani bu Doğal bir olay. Gelecek evet. mi? Ve böyle bir olayda İstanbul'da çadır kent kuracak yeriniz bile kalmayacak. Evet. Şimdi bir kamp alanlar olsa, geniş alanlarınız olsa burada zaten duşlarınız, tuvaletleriniz, suyunuz, elektriğiniz zaten var. Hı hı. Ve yüzlerce de karavan olduğunu düşünseniz evet. Ben yüzlerce diyorum belki ufak bir saplama yapayım. Yurt dışında 12 bin karavanın kaldığı kamplar var. Ben <gülüyor> 5 bin karavanın kaldığı kamplara gittim de 12 binde olan of. gitmedim. 5000 karavanın 12000 karavanın kaldığı kamp yerleri var. Düşünebiliyor musunuz? Bu kamp alanlarında 12 bin tane hazır ev. Allah korusun bir deprem olduğu zaman insanları nereye oturturacağım? Çadır nereye kuracağım? Portatif evet. nereye koyacağım diye uğraşmanıza gerek yok. Altyapısı hazır. hazır. Allah doğru. korusun böyle bir felaket olduğunda bu deprem olabilir, sel olabilir, yangın Hı -hı. olabilir. Hazır yerleşim yerleri. Buradaki insanlar karavanlarını mağdur insanlara açarlar. Evet. Olmayanlar da oradaki imkanlardan faydalanırlar ve hazır bir konaklama alanında Doğru. bu zor günlerini geçirdiler. Hele hele kışsa çok daha kolay Kesinlikle. bir e, geçiş dönemi sağlanabilir. Hı hı. Sadece keyfek eder bir durum değil aynı zamanda acil durumlar, durumlar için de son derece e, faydalı bir e, yaşam kültürü diyebiliyorum o zaman. Okey, bir we trace Chapman yapacağız. Fast car ondan sonra tekrar buradayız. David yarım saat bu konulardan konuşacağız. Bizlere info@rockfm.com veya Facebook'tan Cem Sarıoğlu, Twitter'dan da yine Cem Sarıoğlu olarak ulaşmanız mümkündür sevgili dostlar. 94.5 Rock FM burası. <gülüyor>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 With a bottle, that's the way it is He says, body's too old for working His body's too young to look like his My mama went off and left him He's wanted more from life than he could give I said somebody's got to take care of him so I quit school and that's what I did so You get a fast, car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision you Leave tonight or live and die this way <laughs> So I remember when we were driving Driving in your car Skied about so fast it felt like I was drunk The City lights day out before us And your arm built nice wrapped round my shoulder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 Buy a bigger house and live in the suburbs a fast car, I got a job that pays all our bills You say drinking, take out the boss more Your friends and you do your kids I'd always hope for better But maybe together, you and me find If they've got no plans, that ain't going nowhere so Take a fast car and keep on driving So fast felt like I was drunk City lights day out before your arms felt nice wrapped round my shoulder And I, I, Had a feeling that I belong. I, I Had a feeling I Could be someone, be someone Be someone You got a fast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 RAK efendisiniz 94.5'te. Radyo Geografika aldı hızını durmadan devam ediyor. Bugün karavanla bir oraya gidiyoruz bir buraya gidiyoruz. Bu konunun detaylarını bu işin üstadı Erdal Ötügen'den öğreniyoruz. Erdal Ötügen hatırlayacaksınız. Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu'nun başkanı oluyor. Kendisi karavanla gitmediği yer kalmamış açıkçası. Biraz önce şarkı arası sohbetlerimizde bize çok güzel hatıralar, çok güzel hikayeler anlattı. Ve ben ona bir tarih sorusu sordum. Bakalım kendisi. Okei, okay, bu konuyu çok iyi okuyan tarih dersine çok iyi çalışmışmız sevgili Erda Beyciğimiz. Peki Erda Beyciğim, bu karavan mevzusunun tarihi nasıl başlamış? Yani bu olay nerelerden bugünkü güzel yüksek teknolojik ve son derece çevre duyarlı haline nasıl gelmiş? Onu bize bir anlatabilecek misiniz? Şimdi e, karavan aslında çok eski çağlardan beri var. E, romanlar e, cipsiler yani çingeneler zaten e, yaşadıkları onda yaşıyorlar ona, evet, zaten. Yaşıyorlar. Ama bu işin ilk böyle karavan olarak yapılması e, İngiltere'de başladı. Hmm. İngiltere'den e, Kıbrıs'a bir araştırma gezisi yapmak isteyen e, İngiliz e, Sir Samuel e, White Baker Hı -hı. 1878 yılında bir e, karavan yaptı. 1878, vay vay vay. Bu karavanda e, Kıbrıs'taki e, 6 aylık araştırmasını bu karavanda, bu karavanda yaşayarak yaptı. Yaşayarak yaptı. E, daha sonra bu karavan olayında e, motorluya geçildi. Bu çünkü Hı -hı. atla çekilen bir karavandı. E, tabii 1878. hayvanlar için altında yerleri falan kafesleri falan Hı -hı. vardı. Sonra 1870, 1885 yılında hı hı. Paris'te ilk olarak bir motorlu karavan yapıldı. <gülüyor> Bu motorlu karavan 30 beygir gücünde. Ne diyorsunuz? Ee, on... Zamanının çok ötesinde evet. bir güç yalnız. 10 ee, kilometre hızla gidebilen, e, aynı zamanda da e, bir tren vagonu gibi e, hı hı. bütün odaların e, bir koridor açıldı. altında işte hayvanlar için kafeslerin bir yem yerlerinin olduğu, üstünde... Aha. 500 litrelik su deposunun bulunduğu ve vay üstünde vay de vay. seyir terasının bulunduğu yukarı çıkıp teras First olarak yani artık. E, bu Paris'te ilk olarak yapıldı hı hı. böyle bir karavan e, bin, demin tanrıyan 1897 e, hı hı. 1897 yılında bu karavan İlk karavan olarak motorlu karaman tarihe geçti. Harika Tabii ondan sonra bu teknoloji ilerlemeye başladı. Karavanlar Hı -hı. daha modern hale getirmeye evet. başladı. Artık günümüzde <gülüyor> e, karavanlar bir yattan ya da bir e, çok konforlu bir otel odalarından farklı değildir. Burada tek dikkat edilen konu e, taşıdığınız için yükünüzü, bilim ki hafif malzemede yapılabilmesi ama evet. artık karavanlarda her türlü konfor, yani uç noktası yok, sınır tanımıyor, her türlü konforunuz var. Doğru bu aynı zamanda 1960'lı yılların e, simgesi hale gelmiş çiçek çocuklarında aslında değil mi? Bir evet. nevi birebir beraber anıldığı da bir popüler kültür metası halinde şu anda. Özellikle o Volkswagen eski Volkswagen minibüsler değil mi? Evet. Onlar zaten ayrı bir kulüptür zaten. Doğru değil mi? Öyle bir, öyle bir e, popüler kültür şeyi var nasıl diyeyim? E, biz kendi aramızda popüler kültür kafası diyeceğim artık. Öyle bir duruş var. Doğru mudur? Doğrudur. Volkswagen grubu e, hem karavan grubu olarak hem Volkswagenciler olarak hmm. ayrı bir gruptur. Evet. Bu aracın tasarımından mı? Renginden mi? Yoksa acaba 1960'larda simgelediği o güzel özelliklerden dolayı mı oluyor? Ne dersiniz? Bence bir nostalji bağlantısı. O da var. E, çünkü Volkswagen e, bildiğimizden beri artık dünya savaşlarından sonra dünyaya evet. tanıtılmış ve insanların ilk tanıdığı araçlar, ilk gezi karavanları evet. Volkswagen karavanlar. Değil mi? E, oradan kaynaklarına bir de Volkswagen'cilerin, bilmiyorum, ki, belki Volkswagen markasına bir özel bir tutkular olduğu için. Bunların kulüpleri benim bildiğim kadarıyla Türkiye'deki en, en büyük, etkin kulüplerden evet. bir tanesidir. Aynı. Birbirlerine çok bağlıdırlar. Evet. Sık sık etkinlikler yapabiliyor. yazın etkinlikler oluyor. E, Karavan grubu içinde de Volkswagen grubu bile vardır. Yani. Öyle mi? Ama tabii onlar Volkswagen'ciden farklı bir gruptur. Evet, Bu böyle kocaman yuvarlak farları olan değil mi? Bu aynı şeyden bahsediyor. Öyle düşünmeyin. Bu son model Volkswagen'ciler de yine aynı Ha, O da grubu. var. Tabii dört çekerli Volkswagen'ci arkadaşlarımız var. Ve <gülüyor> tabii benim asıl bahsettiğim hippilerden kalma o Sınırı karavanlarda. Yok. Her türlü Volkswagen grubunu Hı -hı. E, kendi Harika bir grup olarak toplayabiliyorlar. Çok güzel. Şimdi bir e, şarkımız ardından da yine bir e, reklam aramız var. Ardından tekrar burada olacağız. Son 20 dakikamıza girdik. Info Rock sorularınızı alabiliyoruz. Tweetler atıyorsunuz görüyorum. Birazdan okuyacağız zaten. Şimdi YouTube Where the Streets Have No Name. Ya aklına dondurma geliyorsa bizdensin Biz Genç yüksellere kahve dünyasında ikinci dondurma hediye. Dondurma yaz 22 78'e yolla. Detaylar genç yüksel.com'da. Kampanyanın babası Gold'ta. Windows 8 işletim sistemli Asus X550 notebook 1699 lira. Gold. Hesaplı teknoloji. Haziran ayının 31 gün olması için verilen yasa teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Halkın yoğun isteğine daha fazla seyirci kalınmadı ve bu seneye özel olmak üzere Haziran ayı 31 güne çıkartıldı. Mucize beklemeyin, 30 Haziran'ı geçirmeyin. Kelebeğe uğrayın, tüm ürünlerde %15 indirim ve 8900 lira üzeri alışverişlerinize 1000 lira hediye çeki fırsatından yararlanın. Kelebek Mobilya. Lavanta bahçelerinde hoş bir gezinti. Boğaziçi Lavanta Kolonyası. Bardağınızı on kişiyle paylaşır mısınız? Aman nargilenizi onlarca kişiyle paylaşıyorsunuz. Nargile, tüberküloz, uçuk, hepatit gibi pek çok hastalığın bulaşmasına neden olur. Üstelik ağızlığın değişmesi bu riskleri ortadan kaldırmaz. Ucunda ölüm var. Türkiye Yeşilay Cemiyeti. Reklamlar bitti. yok bir yere gitmeyiz. Biz satrayani dinlemeyi seviyoruz. Olayımız o bizim. Arada da, tabii konuşmaya da dalmıyor değiliz. Burada çok hoş sohbet. Çünkü sevgili Erdal Bey'le konuşmalar bitmiyor. Şarkı arası muhabbetlerini hakikaten radyoya programa taşısak. Bu programı abi, iki saat daha uzatmak gerekecek. Erdal Bey'ciğim yavaştan kapatacağız programı. Son 10 dakikamız kaldı. Ee, ama bu son anons değil. Son anons da sizden çok esprili güzel şeyler de duyduk. Biraz önce onları duymak isteyeceğiz. Ama benim sormak istediğim şöyle de bir şey var. Malum hepimiz hani ee, ...okumuş bir şekilde üniversiteleri bitirmiş insanlarız. Eğitimin ve bilimin çok önemli olduğunu ve e, özellikle bu memleketimizin ilerlemesi için... ...bunun bir şart olduğunu, ilimin, irfanın e, hakikaten vazgeçilmez olduğunu herhalde bu konuda hemfikiriz. Ne kadar rock roll takılıyor olursak oldun bence her konuda bilim şart. Müzik de yapıyor olursunuz, camping yapıyorsunuz, karavan yapıyor olursunuz... Ee, dalgıç olursunuz vesaire ama bunun profesyonel ve e, pozitif bilimler nezdinde yapılması taraftarıyız. Bunu her zaman burada savunuyoruz. Peki bu konuda karavan konusunda, karavan e, hayat tarzı konusunda yapılmış bilimsel araştırmalar ülkemizde var mıdır? İnşallah vardır diyeceksiniz gibi gülerek bakıyorsunuz çünkü. Şimdi e, biz özellikle eski karavancılar e, kuşağımızın devamı olarak genç karavancıların yetişmesini ve bu karavancılığa sahip çıkmasını istiyoruz. Evet. Onunla ilgili biz bir kamp yerinde öğrencilere, orta öğretim öğrencilerine kampçılıkla ilgili gidip takım dersler verdik. Onlara bilgiler verdik. Sonra Sakarya Üniversitesi'nde bir karavan kulübü kurmak için çalışmalar Hı -hı. yaptık. O bayağı bir noktaya kadar gelmesinden son anda problemler çıktı. Hı -hı. Öğrenciler mezun oldu, yarım kaldı ama Sakarya Dağcılar ile beraber kamplar yaptık. Harika. Akademik bir çalışma orada yapamadık ama Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde bir arkadaşımız Ece Doğan Tan arkadaşımız ee, özellikle Frikya bölgesindeki kampinkilerin e, yapılması ve burada bir kamp ve karavan bölümünün değerlendiğimiz açısında bir tez hazırladı. Harika. Ve bu tezi de yayınlandı. Gerçekten çok güzel bir tez oldu. Ee, tabii konuya girince konudan uzaklaşamadı. Bu sefer de sözlü e, tarih belgesiyle hazırlamak için yola çıktı. Müthiş. E, zannediyorum. Ece Hanım önümde. değil mi yine? Ece Hanım. Önümüzdeki dönemde bu çalışmasını işte röportajlarda ve görsel çekimlerle hı hı. hayata geçirip onu da bir evet. hazırlık belgesel haline getirmeye çalışacak. Evet demek. özellikle bizim ülkemizde kadınlara ya kız başına ne işim var vesaire gibi sorular çok soruluyor. Ve ben de bunu içerliyorum açıkçası. Çok bir cinsiyetçi bir yaklaşım olduğunu ve hani aşırı konservatif bir duruş olduğunu düşünüyorum. O yüzden Ece Hanım'ın böyle bir şey yapmış olması kız başına parantez içerisinde söylüyorum bunu bence... E, şu zamanda bu ülkemizde apayrı bir takdir şayan hareket olarak dikkat çekiyor. Buradan kendisine de selam olsun diyoruz. O zaman şimdiki parçayla onun için çalıyoruz. Traveling Wilburys çalacağız. Traveling Wilburys de ilginç bir gruptur bu arada. Eğer hani tarihini veya bu grubun nasıl bir grup olduğunu bilmeyenler varsa hemen hatırlatalım. Gitarlarda e, Beatles'ın gitarcısı George Harrison var. Vokallerde Bob Dylan var. E, ve daha birçok müzisyen. Roy Orbison var aynı zamanda. Bunlar Şöhretten bıkıyorlar kariyerlerin belli bir noktasında. Komik de bir hikayeler var, o yüzden anlatıyorum şimdi. Bir rock and roll hikayesidir. Şöhretten sıkılıyorlar ve George Harrison'ın İngiltere'deki hafta sonu evindeki stüdyoda bir ay tatil'e çıkıyorlar. Bu bir ay içerisinde 9-10 tane parça kaydediyorlar ve çok da güzel parçaları için bir tanesini dinleyeceksiniz. Daha sonra Amerika'da turneye düzenliyorlar ama traveling Wilburys olarak takma isimlerle. Mesela Iowa'da bir e, kasabada oturuyoruz biz beraber bu şekilde e, karavanımızla Iowa'nın bir e, şeyinde atıyorum içinde oturuyoruz. Bir, bir bakıyoruz Traveling Wilburys diye bir grup gelmiş o akşam. Siz Erda ediyorsunuz diyorsunuz ki iyi akşam da konser varmış gidelim bakalım hiç tanımıyoruz grubu ama... Gidiyoruz hep beraber bir bakıyoruz sahnede George Harrison, Roy Orbison ve bilimum saz arkadaşı dünyanın en meşhur adamları sahneyi takma isimlerle çıkıyorlar. Grup çok kısa zamanda çok büyük şöhrete sahip oluyorlar ve onların hep hayalini kurduğu isimsiz müzisyen e, mantığı maalesef iki aydan fazla yaşamıyor. Nasıl şarkılar yaptılar peki? 1990'ların ortasında şu müzikleri yaptılar. Müthiş bir kadro, müthiş iki albüm çıkardılar. Traveling Wilburys, Poor House deneyeceğiz sonra buradayız. Ba -ba -ba -ba. Kifem 94.5 Burası saatleri 15.55 yaptık. Radyo geografika hızını bir aldı. Saatleri bir anda iki saati 120 dakikayı bir anda aştık. Kaç kilometre yol yaptık ben ölçmedim ama bu yolculuk çok keyifli oldu. Keyif metrem tavanlara vurdu söyleyebilirim. Çünkü yanımızda çok önemli bir gezgin dostumuzla beraberdik bugün. Bu konuda Türkiye'de söyleyecek çok sözü olan sevgili Erdal Ötügen'le beraberdik. E, radyolarınızı yeni açtıysanız çok şey kaçırdınız e, ama Radio Geografica'nın archive.com slash isimli bir e, internet database'i var. Oradan bizlerim eski programlarımızı dinleyebiliyorsunuz. Erdoğan abicim her şey için çok teşekkür ettim. Bir kere çok güzel insansınız. Çok güzel anlatıyorsunuz anlatmak istediklerinizi ve buraya geldiniz bize gurur verdiniz. Hani Geografica olarak burada sizi ağırlamaktan çok müteşekkiriz. Çok sağ olun. Ben size teşekkür ederim. Söylemek istediğiniz son bir şeyler var biraz önce konuştuk çünkü çok da güzel şeyler anlattınız. Onları lütfen mikrofon başında da anlatırsanız eksik kalmasın dinleyicimiz için. Şimdi e, karavan yaşamı bir yaşam biçimi ve özgür bir yaşam biçimi. Şimdi bu konuda e, isterseniz bireysel olarak istediğiniz yerlere gidip gezebilirsiniz. Tatilinizi, işte turistik gezilerinizi bireysel yapabilirsiniz. İsterseniz e, birkaç küçük gruplar halinde yapabilirsiniz. Hı -hı. İsterseniz mahallenizle beraber yapabilirsiniz. Çünkü kamp ortamları gerçekten özlediğimiz bir eski mahalle havasındadır. Çocuklarınız bir anda oynar, torunlarınız bir anda başka ilgili arkadaşlarla meşguller. Sizler karavanlarınız önünde ve işte tavla partileri, hanımlar yemek yaparlar, işte sofra hazırlar, sofralar ortaya kurulur. Herkes yaptığını getirir, binbir çeşitli sofra düzeni oluşur. Dolayısıyla özlediğimiz bir mahalle kültürü ve bu mahalle kültürünün bir özelliği var. Mahallenizle beraber gezeceksiniz. Yani mahalleyi yanımıza taşıyoruz evet, değil mi? Dolayısıyla Güzel insanları yanımıza alıyoruz. Evet. Çok değişik ve kolay kolay vazgeçilemeyecek bir yaşam tarzı yaşam. Harika. Yaşam. Bir de, Her de insanlar sürekli böyle hani gezmek, yol ve tabiat içinde olduğu için bir barışçılık ve insancılık da mutlaka... Ee, ön planda oluyor değil mi bu Hayat kültürü içerisinde Zaten biz e, çevreci insanlarız Bir kere e, doğaya ve e, doğal yaşama e, Aşık insanlarız evet. Bunu e, sadece etrafı tel örgüleri Çevirmeyi sizler olarak düşünmeyin Aynen. Börtüsüyle, böceğiyle, sineğiyle evet. Hepsiyle beraber birlikte Aynen. yaşıyoruz ve Bu yaşamdan da hiçbir zaman mutsuz, e, mutsuz olmuyoruz Aynen. Ve bu yaşam bize Bir enerji sağlıyor Bu evet. enerjiyle de dostluğumuzu ve iyi duygularımızı Aynen. öne çıkartabiliyoruz. Buradan zaten gördüğümüz anda bunu söyleyebiliyoruz. Kendi adıma çok teşekkür ettim. Radyo Geografika ve Rock FM 94.5 için burada gurur duyduk sizleri ağırlamış olmakta Elif için sana da çok teşekkür ettim. Çok güzel bana yardımcı oldun bugün. Kaan Aybudak yokken editörümüz Geografika Ajansı'nın editörlerinden Elif bugün benimle beraberdi burada. Programı yavaştan kapayacağız çünkü bize ayrılan vaktin sonuna geldik. Cem Sarıoğlu mikrofondaydı bugün sevgili Erdal Bey ile beraber karavan kültürünü inceledik derinlemesine. Önümüzdeki hafta başka konular, başka konuklar, iyi sohbetler ve rock'n'roll'un en iyi örnekleri yine burada sizlerle beraber olacak. Erda abicim tekrar teşekkürler, hoşçakalın. Ben de size çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için. Rica ederiz. Görüşmek üzere. 94.5 Rock FM Geografika defteri bu haftalık kapatıyoruz sevgili dostlar. İyi müzikten, güzel ruhlardan uzak kalmayalım. Hiçbirimiz hoşçakalın. <Gülüyor>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 K2 Outdoor'un sunduğu Radyo Geografika her cumartesi 14-16 saatleri arasında 94.5 Rock FM'de.